Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İhtiyacımız var ve ihtiyacımız hiç bitmiyor. Bugün mikrofon uzatsam, buyurun ne istiyorsunuz desem, her katılımcının değişik ihtiyaçları olacaktır ve herkes mutlaka bir cevap verecektir. Üç yaşında bir çocuğa sorsam, yavrum ne istiyorsun? Dili döndüğünce çikolata istiyorum der mesela veya oyuncak. Doksan yaşındaki nenemize, dedemize sorsak, belki kol kanat gerecek kendisine, o yaşlılık zamanların yaşayacağı bir eş isteyecek. Torununun iş bulmasını isteyecek. İhtiyacımız çok ve selam. İhtiyacı olmayan yok. İnananı da, inanmayanı da, genci de, yaşlısı da ihtiyaç içinde. Ve dünyanın da bir şeylere ihtiyacı var. İstese de, istemese de, itiraf etse de, reddetse de. Hepimizin ihtiyacı var ama ihtiyacımızın acil olanları var, olmayanları var. Kardeşlerim, elde olmayan ne varsa, hepsine insanoğlunun ihtiyacı var. Bugün ihtiyaçlarımızı konuşurken, dünyanın da, dünyanın içinde en değerli varlık olan insanın da en önemli ihtiyacının İslam olduğunun Altını çizeceğiz ve bunun ispatları da bugünkü programda inşallah anlatılacak. çoğu zaman etrafta gördüğümüz mucizelerden hiç haberimiz olmadan yaşlanır, ölüp gideriz. Mucize dendiği zaman Musa Aleyhisselamın, İbrahim Aleyhisselamın, İsa Aleyhisselamın Allahu Teala'dan gelen, onlara verilen mucizeleri gibi gelmesin. Olağanüstü hadiseler değil miydi mucizeler? Evet, işte o mucizelerden bir tanesi sensin. O mucizelerden bir tanesi şu an üzerinde yaşadığımız, nepes alıp verdiğimiz dünya. Bu öyle bir dünya ki içinde milyarlarca yolcusu olan kocaman insanlık ailesinin bulunduğu bir dünya. Okyanusların, kuşların, gökyüzünün, ağaçların içerisinde milyonlarca bitkiyi, canlıyı barındırdığı bir yer. İşte böyle büyük bir gezegendeyiz ve biz buradan başka bir yere doğru yolculuğa çıkmış yolcularız. Gelin şimdi dünyayı dışarıdan izleyen ender insanlardan bir tanesine, bir astronota mikrofonumuzu uzatalım. Russell Los, bu astronot, bakın bir makalesinde ne yazmış ne söylemiş. Uzaydan dünyaya baktığında onun uçsuz bucaksız bir kainat içinde ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Oradan dünya bir nokta büyüklüğünde görünüyordu. Ancak eşsiz bir görüntüydü bu. İşte o anda, benim için bir anlam ifade eden her şeyin o zamana kadar, tarihin, sanatın, hayatın, doğumun, ölümün, aşkın, bu küçük nokta üzerinde olduğunun farkına vardım. Böyle bir bakış açısı da, ''Bana değiştiğimi, dünya ile aramdaki bağın artık yeni bir boyut kazandığını gösterdi.'' diyor. Russell Lois. Evet, o dünyayı temaşa etmiş, dışarıdan bakmış, dünyadan uzaklaşmış bu astronot bir araçla ve bu imkana haiz olmuş. ''Bizim böyle bir imkanımız yok.'' Ama şunu biliyoruz ki biz de bu yolculuğun içindeyiz. O astronot da geldi, belki çoktan o ileride izlediği küçük bir nokta olarak gördüğü dünyada toprağa verildi. O da yolcuydu, biz de. Nasıldı? İyi elhamdülillah. Nasıldı? Çok yorucuydu. Nasıldı? Kaza atlattık. Hepimiz yolcuyuz. Bu yolculuğu Kazasız atlatabilmek için neye ihtiyacımız var? İlk önce bir rehbere ihtiyacımız var. Öyle bir rehber olmalı ki bu, bizi nereye götüreceğini bilmeli. Öyle bir rehber olmalı ki, karanlık yolları çok iyi bildiği için, şuradan gideceksin, buradan şuraya döneceksin diye beni uyarmalı. Böyle bir rehber olmalı. Biz buna muhtacız. Önümüzü ışıl ışıl aydınlatacak bir yol gösterici. Zaten onlar da hayat yolcularına verilmiş. Kerim olan kitabımız ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onun yıldızlar buyurduğu sahabeler. Bizden önce yaşayanlar, ne demiştik? İhtiyacımız var. Hem de buram buram koklamaya dinimizi. Ne kadar ilginçtir. Her şey için mutlaka bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. İsterdik ki hiçbir çaba sarf etmeden nasıl şu an hava alıyoruz, ciğerlerimize oksijen, sonra karbondioksit veriyoruz, hiçbir çaba harcamadan, farkında bile olmadan gözümüzü kırpıyoruz, değil mi? Daha kolay olsaydı her şey ama olmuyor. Gündüz olması için gece, soğuğun bilinmesi için sıcak, mutluluğun bilinmesi için bazı acılar, gözyaşları gerekiyor. Lütfen şimdi biraz düşünelim. Bir çiçeğin açması, bir dağın oluşumu kadar uzun sürebilirdi binlerce sene veya bulutları gördük, o gördüğümüz bulutların yağmura dönüşmesi, yeryüzüne inmesi belki seneler alabilirdi. Şu konuşmaya çalıştığımız dilimiz, ses telimiz, sizin duymaya yarayan kulağınız olmayabilirdi. Veya böyle olmayabilirdi. Örneğin burnum, gözümün yan tarafında, kulağım şimdi dudağımın üstünde olabilirdi. Ama böyle olmadı. Neden? Allahu Teala en ince ayrıntısına kadar hepsini en iyi şekilde yarattı. İnsan elinin değdiği yerden başka hiçbir şeyde kusur bulamazsınız. Güneşte, de, ayda. Deniz kıyılarındaki küçücük taşları düşünün. Daha önce imkan buldunuz mu bilmiyorum. Vakit olduğu zaman Onları böyle birkaç tanesini toplamaya, bakmaya vakit harcarım. O zamanlarda da hep dikkatimi çekmiştir. O küçücük taşlar dahi, rengi birbirine benzemez. Kahverengi, diğeri daha acayip bir kahverengi. Öylesine bir muazzam denge, öylesine bir ahenk var. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Dağlardan akan, Serin serin suların zikrini bize unutturdular. O kadar yoğun çalışıyorduk ki, o kadar koşuşturma içerisinde hayatımız devam ediyordu ki şimdi, bunlara vaktimiz yoktu. Kuşları izlemek, yeni doğmuş bir yavrunun ilk hareketlerine bakıp da ''Subhanallah'' demek, bunlara vaktimiz yoktu. Hep bir hareket hep bir acelemiz var şimdi. Bazı kardeşlerim YouTube kanalımızın altında videolara yorum yapıyorlar. Neden 5 dakika olmuyor sizin programlarınız, neden 50-55 dakika 1 saati geçiyor? Ben de soruyorum bazen ne aceleniz var, nereye gidiyorsunuz, nereye koşturuyorsunuz, bu koşuşturma niye? ''E ben çalışıyorum. E biz de çalışıyoruz. O da çalışıyor. Daha önceki insanlar bizden daha fazla çalışıyordu.'' Ama her şeye vakit bulabiliyorlardı. Mektup yazmaya da, sen şimdi e-posta veya Whatsapp'tan şuradan buradan iletişime geçiyorsun, o mektup yolluyordu. Çomaşır makinen var, süpürgen var, her bir şeyin elinde suyu hemen musluğa açıyorsun, hem de sıcak derecesini dahi ayarlayabiliyorsun... Bundan yıllar öncesinde suyu bilmem nereden getirecek, banyo yapmak için güğümü sobaya koyacaksın, saatlerce süpürge, saatlerce çamaşır, al onu şuraya as, kurut vesaire. Yine de bir şeylere fırsat buluyorlardı. Bugün teknoloji gelişti, her şey daha hızlı, daha kolay ama yine bir stres içindeyiz. Neden beş dakikada bunu anlatmıyorsun İbrahim abi? Çok merak ediyorum. Acaba bu beş dakikalık bir program size sunmaya çalışsam acizane, sonraki saatlerinizi neyle harcayacaksınız? Ne olur bana deyin. Bizi var olan güzelliklerden, mucizelerden uzaklaştırmak istediler Hayatın ne kadar debdebeli, koşuşturmalı bir yarış, bir arena olduğunu anlatmaya çalıştılar ve bunu başardılar. Senin ihtiyacın sadece para dediler. Senin başka bir ihtiyacın yok. Paran varsa sen insansın. Halbuki benim evvela dinimi anlamaya, bu dünyayı sorgulamaya ihtiyacım vardı ıskaladım. Birçoğumuz nefes alıp verirken, işte bu güzellikleri, bu mucizeleri, bu kusursuz yaratılışı, denkliği, ahenkliği göremiyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri hep başka şeyler bizim ufkumuzu çizdi. Rabbimizin yarattığı şu kainatı anlayamadığımız için kendimizi kendisine karşı yabancı hissediyoruz ve ihtiyaç listemiz içinde Allahu Teala'nın olmadığı sıralamada bir ihtiyaç listesi oluyor. Halbuki Allahu Teala'yı bulan neyi kaybetmiş olur? Kendisini kaybeden, yolunda olmayan neyi kazanmıştır? Öyle değil mi? Biz ihtiyaç sahibiyiz dedik ya. İnsan bir ağaç diktiği zaman Köyünde o ağacı gördüğü zaman imkanı varsa mesela oradan geçti, aa bu o ağaçtı, ben dikmiştim bak ne kadar büyümüş. Yaşlandığını oradan anlar. O ağacın her sene boyatması, kendi hayatının da bir o kadar kısaldığını anlatır insana. Arada büyük bir bağ olur, benim ağacım. Bu ikili ilişkiler için de geçerlidir biliyor musunuz? Hayvanların arasında da bu vardır, aidiyet. Her insanın ve her hayvanın yaratılmış her şeyin bir ihtiyacı vardır. Peki, bunca dengeyi, bunca bağı, bunca olayı karşılayan, hazırlayan, tüm ihtiyaçları bizim için gören, kusursuz bir şekilde nefes aldıran, ben uyuduğumu biliyorum ama uyuduğum halde nefes alıp verdiren, affedersin tükrünü yutturan kim? Her şey işte bu soruyla başlıyor kardeşlerim aslında. Yani sonunu bildiğimiz bir hayatın içindeyiz. Biliyoruz mutlaka bir son var. Ama bir yandan da merakımız var. O sonsuzluk acaba nasıl bir şey? İşte bu en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Bazen bunu bazı insanlar daha iyi duymaya çalışırlar. Evet, sonsuzluğun sesini duyuyor gibiyim. Bugün mesela sağır olan veya bazı aletler vesilesiyle anca duyabilen bir insanın yüksek sesle konuşması gibi Hatalı olduğumuzu göstermeye çalışır kainattaki kardeş sesler. Bazen bir kasırga, bazen bir deprem, bazen o yaşanan sel felaketi. Yolumuzun yanlışlığını anlatır. Çıkmaz sokağa girdin, der. Kendine gel artık, senin ihtiyacın neresidir, der. Der de, biz bunları duyar mıyız? Veya bazen duysak da bir kulağımızdan girip ötekinden mi çıkar bilemeyiz. Demek ki kardeşlerim en önemli ihtiyacı insanlığın ilk önce Rabbini tanımasıdır. Ve bugün İslam'ı anlaması ve yaşamasıdır. Şimdi geçelim... Şu ihtiyaç listemizde dünya neden İslam'a muhtaç sorusunun cevabını. Kardeşlerim, güzel dinimizde insana her yönüyle yani hem maddi yönüyle hem de manevi dediğimiz uhrevi yönüyle değer veriliyor. Başka hiçbir inanışın, doktrinin, Felsefi bakışın değer vermediği kadar değer veriliyor insana. İnsan yeryüzünde Allahu Teala'nın halifesidir, görevlidir. Ve insan Allah'ın vekili mertebesindedir. Düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenine baktığınız zaman hemen hemen tamamı diyebilirim bilgiye nasıl ulaşacağı noktasında birleştiklerini görüyoruz? Ama ana tema insan. Peki insana İslam'ın dışında ne verilmişti? Pek çok düşünce akımında kim yerde kurbanlar edilir insanlar Kim yerde toplum insana feda edilir? Yani bir diktatör vardır etrafında köleleri vardır diyelim. Kim yerde bir piyon hükmünde pasif haldedir. Gel dedim mi giden, git dedim mi giden hükümdedir Kim yerde de dünya üstü bir varlık olarak yerden yere vurulur. Yani nereye gidersen git İslam'ın dışında insana değer veren bir izim bir inanç denli göremiyorsun. Bugün batı düşünce dünyası bu çıkmaz sokağın içinde. O yüzden İslam'a en ihtiyaç duyanlar da onlar. Peki bugün dünyada İslam ne durumda? İslam her ülkeye, her kişiye göre değişir mi? Hayır. Peki algılayış nasıl? Madem ihtiyacımız bizim İslam'a durum ne? karşı taraftan pencereden bakalım. En önemli sebep İslam'ı bilmemektir. Halbuki Kur'an bugün terörü lanetlemiştir. Anarşiyi, fitne çıkarmayı en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. Hatta bırakın anarşiyi, bırakın bozgunculuğu, bırakın insanların haksız yere öldürülmesini, İslamiyet, İnsan hakkına o kadar önem verir ki, senin dininde olmayana savaşta bile teslim olmuşsa zarar veremezsin veya savaşmıyor seninle, işinde gücünde ona bir fiske vuramazsın. Yani savaşın bile bir edebinin, bir sınırının olduğunu öğreten bir İslam dini benim senin dinin. Bugün, Terör eşittir İslam adı altında, İslamofobi adı altında batıda bir furya var. Bunları kimlerin çıkardığı, bunların ağa babalarının kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü İslam gittikçe büyüyor. Her yeni gün, Amerika'sından Japonya'sına, İsveç'ten Almanya'ya kadar, insanlar bölük bölük, İslam'a koşuyorlar. Ve bunun karşısında hiçbir şey yapamayan güruh sadece bazı figürleri ortaya koyuyor. Onlardan bir tanesi İslam'dan kaygı duymaktır. Biz iyi anlatamadık. Anlatacağız kardeşlerim. Kur'an haksız olarak bir cana kıymayı Kan akıtmayı bütün insanlık alemine karşı o işi yapmış gibi görüyor. Birine iyilik yaptın, bütün insanlığa iyilik yaptın gibi görüyor. Bunu anlatmak lazım. Yine öyle bir medyayla karşı karşıyayız ki, bizim ihtiyacımız İslam'a ama bize İslam'ı öyle bir gösterdiler ki. Müslümanların kültür karakterinde zulüm ve katliam yoktur. Adalet ve merhamet vardır. Bir örnek vermek istiyorum size. Lütfen düşünün bugün özgürlükten bahseden ülkeler. Özgürlüğün beşiği. Çok değil. Bir asır öncesinde bile değil. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda kim başlattı bu savaşları? Hiroşima'da, Nagazaki'de on binlerce insanın katledildiği bombaları Müslümanlar mı attı? Peki Avustralya'daki 23 milyon aborjini Müslümanlar mı katletti? Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, 115 milyon kızıl deriliği, resmi rakam bunlar, Müslümanlar mı katletti? Bugün kayıp kıta denen, kara kıta denen, Afrikalı kardeşlerimizin yaşadığı o kıtanın nüfusu 135 milyondu. %78 kadarını köleleştiren, katleden Müslümanlar mıydı? Değildi. Vietnam'da 4 milyon kişiyi katleden kimlerdi? Bosna'da on binlerce Müslümanı, Birleşmiş Milletler güçlerinin gözetiminde katleden Müslümanlar mıydı? Filistin'de on binleri katledenler Müslüman mıydı? Bugün, dünyanın en önemli çeteleri kimlere ait? Müslümanlar mı? Uyuşturucunun, en yaygın olduğu toplumlarda ekseriyette kimler yaşıyor? Bu soruları ve bu cevapları belki yarım saat boyunca hiç durmadan anlatabilirim size. Hep aynı yere geliriz. Nerede bir kan, nerede bir zulüm, nerede bir haksızlık, adaletsizlik, gözyaşı varsa hep İslam karşıtlığı üzerinde duran, İslam'a eşittir, terör, hepsi bunların terörist diyenlerin ülkeleri olduğunu anlıyorsunuz. Afrika'nın birçok yerinde Fransızca, bilmem neresinde İtalyanca konuşuluyor. Bu insanlar bu dilleri nereden öğreniyorlar? Acaba gökyüzünden zembille onlara bir şeyler mi ilham edildi? Hayır. Kendi dillerini konuşmaya mecbur ettiler. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bunu yapmış olsaydı, bugün Afrika'dan Bosna'ya, Gürcistan'dan İran ve Kutsal Topraklar'a kadar her yer Osmanlıca konuşuyor olurdu. Ve bir tane kendilerine ait bir şey kalmazdı. Ama bu yapılmadı. Bir örnek olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Bizim ihtiyacımız var kardeşim. İslama. Bugün özellikle medya tarafından İslam ve Müslümanlar hakkında öyle şeyler söylendi ki, insanları kaygıda birleştirdiler. Mesela 11 Eylül saldırısı oldu. Gençler belki tam olarak bilmiyor olabilir. 11 Eylül. Çok garip bir şekilde Beyaz Saraya o iki tane kuleye uçaklarla saldırıldı. Ardından, ''Vay efendim, sen böyle mi yaptın? Kimlerdi bu teröristler? Tamam, sakallı, şu tiplerdi, bu tiplerdi, tamam. Nereye bağlıydı bunlar, şuraya bağlıydı? Tamam.'' Güzel oldu onlar için ve topluma dediler ki, ''Müslümanlar bakın, sizi öldürüyorlar.'' Böyle büyüttüler çocukları. Ve bu gruplar halkı korkutmada çok önemli rol oynadı. Tezgahlar, filmler hep devam etti. Bugün de medyayı kullanmaya devam ediyorlar. Bazı film siteleri, bazı YouTube sayfaları, bir takım cep telefonu uygulamalarıyla Müslümanların ahlakını bozmaya ve iffet kavramını yıkmaya çalışıyorlar. Reklamlarda bile artık bu var. Sloganlar şöyle, ne yani, ben de mi öyle evinde oturanlardan olacağım? Çılgınlıkta sınır tanımayın, saçmalamaktan korkmayın, kendiniz olun, kimseyi önemsemeyin, sınırları beraber yıkalım mı? Bana sınır yok gibi mevzular gündeme geldi. Bizim ihtiyacımız var kardeşim. Şimdi sanki adımız İslam, hal ve hareketlerimiz, inançsız insanlara dönüştük. Ve biz böyle olduğumuz için, kendimiz bile kendimizden artık bir haber olduğumuz için insanlara iyi örnek olamıyoruz. İslam'ın insanlara değil, insanların İslam'a ihtiyacı var. Bugün toplumların en önemli sorunlarından bir tanesi stres. Bunun ilacı nedir sizce? Antidepresanlar mı? Tam olarak değil. Kardeşlerim, İslam, insan hayatının bütün yönlerini kapsayan bir sistem getirdi. Sadece namazla, sadece kılık kıyafetle veya şu kadar zekat vermekle sınırlı bir din değildi. Allah indinde geçerli tek din olan İslam, her şeye bir sistem getirdi. Ruh hayatıyla, bugün psikoloji denen yapıyla da ilgilendi, nasıl temizlik yapılması gerektiğine, abdestin nasıl alınacağına, insan öldükten sonra varislerinin, Haklarının ne olduğuna da karışan, bununla ilgili ayrıntıları veren bir din, İslam. İnsanla da çok çok yakın bağlar kurdu. Stresin sebepleri çok çeşitli elbette. Bugün dünyada ölüm sebepler arasında bu yoğun stres hastalıklarda da ilk sıralarda yer alıyor. Bunun çareleri var. Yeter ki insan bunun bilincinde olsun. Yenmek hususunda azimli ve kararlı olsun. İnsanın neden İslam'a ihtiyacı var biliyor musunuz? İnsanlığın veya İnanan insan Allahu Teala'yı bilir, güvenir. En zor anlarında. Eyvah, kimsem kalmadı yanımda. Veya çok korkuyorum dediği anda bilir ki O'nun Rabbisi var. Kur'an-ı Kerim'de Allah çok çok anılmalı emri vardır. Şüphesiz bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erer gerçeği var. Anlıyoruz ki Allahu Teala'nın anılmadığı bir dünyada mutsuzluk devam eder. İnsanoğlu Allah'ı unutup da başka şeylerde mutluluk aradığı takdirde ne kadar bu arayışı devam ederse etsin, şüphesiz aradığını bulamayacak ve sonu olmayan çıkmaz yollara saplanacak ve er geç hatasını anlayacak. Dinimiz o kadar ortadayken, Kur'an ortada, Sünnet-i ortadayken birileri de yeni yeni akımlar, yeni yeni gizemler adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ortam o kadar karışık ki. Bir şey icat ediliyor, bir eserde bir şey bir akım haline geliyor ve mutlaka onun Türkiye'de ve Müslümanlarda bir izi çıkıyor. Halbuki şeytanın da yollarının İslam kokabildiğini bilmiyoruz. O açıdan kimi dinlediğimize, kimin ardından gittiğimize, okuduğumuz, izlediğimiz, duyduğumuz şeylerin İslam'la ne kadar ilişkili ve ne kadar olumlu olduğuna dikkat etmemiz gerekmekte. Kardeşlerim, bizim... İslam'a ihtiyacımız var. Neden biliyor musunuz? Bir olay yaşadık. Tüm dünyanın İslam'a ihtiyacı var dedik ya. Sadece biz değil, her insan. Onlar da bir şeyler yaşıyorlar değil mi? Olaylar karşısında teselli nedir? Mesela bir yavru düşünün, dizini burktan. Dizini çarptı bir yere, ayağını burktu diyelim, düştü. Yanında bir annesi, babası, teyzesi birileri varsa ağlar, onun yanına gider. Teselli nedir? Onun göz yaşlarını silecek birisinin olmasıdır. Birisi bir acı yaşadığı zaman sarılabileceği bir dayana karar, bir omuz arar. İşte insan oğlu ihtiyacı olan Allahu Teala'yı bulursa yani İslam ilacını alırsa, insanı yıkılmaktan, ümitsizliğe kapılmaktan koruyan o sağlam zırhı giymiş olur. Neden? Çünkü Müslüman bu zırhın her zaman kendinde olduğunu bilir. Nereden bilir? Bakara suresinde buyrulduğu gibi mealen, olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız halbuki o hakkınızda bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz halbuki o bir şerdir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Celle Celaluhu. Bu yüzden bilir Müslüman o zırhın olduğunu. Ben bunu yaşadım ama vardır belki bunda bir hayır der. Elinden geleni yaptıktan sonra bekler, tevekkül eder. Neden ihtiyacımız var dinimize? Kardeşim, insan dünyada tek başına yaşamıyor. Toplumun bir parçası olduğunu diğer insanlara karşı yapmak zorunda olduğu vazifeleri bulunduğunu düşünen insandır Müslüman. Allah'ın kendisine verdiği o nimetleri düşünür, Bir dakika, ben bu nimetlere haizim, sahibim ama bu nimetlerde başkalarının hakkı var mı diye düşünür. İşte zekat müessesesi, yardımlaşma, Söyler misiniz, hangi ülkede, nerede acaba İslam'la mukayese edilebilecek bir yardımlaşmayı görüyorsunuz? Düşün, Müslüman olmanın kurallarından bir tanesi o zekatı vermektir. Eğer durumun varsa ve sen sadaka vermeye alıştırılır, özendirilirsin. Böyle bir dinin mensubusun sen. Sosyal, toplumsal kelimeler var ya, yardımlaşma. İşte Müslüman olmanın gereklerinden bir tanesi, şartlarından bir tanesidir bu. Hiç bu açıdan baktık mı? Toplumsal eşitlik derken, bir valinin, o toplumun, her kesim ile beraber aynı camide namazını kıldığını. Al örnek. Halkla yönetici yan yana aynı safta namaz kıldığını anlatmak bile yeterli değil midir? Herkesin İslam'a ihtiyacı var. Topraktan, havadan, sudan daha fazla. Çünkü İslam merhamet demektir. İslam, Hastalıklardan özellikle şeytanın verdiği o telkinlerden kurtulmanın ilacıdır. Bırakın insanları terör adı altında öldürmeyi, parçalamayı. Bir bina düşünün, içinde yüz tane terörist olsa, bir tane bebek olsa, o yüz tane terörist için o bir bebek öldürülmüyor tam tersine, o bebek için belki... Çatışa çatışa, şehit vere vere o teröristler öldürülüyor. Böyle bir inanç sisteminin ismidir İslam. Kardeşlerim, her birimizin ihtiyacı var İslam'a. Bugün bakıyoruz ki para için insanlar maalesef kendinden geçer haldeler. Rızık tartışılıyor değil mi? daha fazla kazanmak. Hayatın ne kadar çileli, debdebeli, geçimin ne kadar zor olduğuyla alakalı bu dünyanın her yerinde böyle. Materyalizm mesela diyeyim, paran varsa ne kadar şuna yardım ediyorsan nefsin hastalıklarından bir tanesi de işte Allahu Teala insanın rızkını garanti etmişken telaşa kapılması buna karşılık kendisinin yerine hiç kimsenin yerine getiremeyeceği ibadetlerini önemsememesidir. O yüzden İslam'a ihtiyaç var. İnsanoğlunun. Kardeşlerim, bazen uyanık olsak da gerçeği görmeyi başaramıyoruz. Gözümüz görüyor ama sadece bakıyoruz. Çünkü gerçeğin bize çok açık bir şekilde görünmesini bekliyoruz. Baara baara gelecek ben gerçeğim diye. Eğer gerçek beklediğimiz bir kılıkta istediğimiz şekilde karşımıza çıkarsa bazen onu da görmezden gelip geçiyoruz. Bir grup Avrupalıyı anlatan bir hikaye var. Şöyle. Bilgiyi aramak için doğuya doğru yola çıkmışlar. Bu grup Bayağı gitmişler uzak diyarlarda, onlara hizmet etmesi için yanlarına birini almışlar yolculukta, bilge öğretmeni bulmak için çok zaman ve enerji harcamışlar ve bu yolculuk içinde çetin mi çetin tecrübeler yaşamışlar. Yorgunluğu, hayal kırıklığı, umutsuzluğu, yıkılmaları bir anda gayelerine çok yaklaşmışlar Tam eyvah dedikleri zaman yani artık biz bu işi başaramayacağız derken amaçlarına ulaşmışlar. Bazıları şaşkınlık içinde aradıkları kişinin yolculuk boyunca yanlarında olduğunu anlamış. O kadar stres yaşıyorsun, yola çıkıyorsun. Aradıkları bilgi aslında onlara hizmet eden kişiymiş. Ama hiçbiri böyle bir ihtimali hesaba katmadıkları için başından beri hep var olan o şeyin farkına varmamışlar. Aylarca gizem, sır, şu, bu arayan, burnunun dibindekini göremeyenler gibi. Bugün de şunun sırrı, şunun bilmemnesi, şunun şöyle mi böyle mi kafa karışıklığına neden olan insanlar için söylüyor. Ya ne gerek var? Her şey ortadayken bilinen ve itaat etmemiz gerekenleri bile yapamıyorken, bilinmezlik ve bir gizem arayışı içerisinde, zevk, tat arayışı içerisinde olmanın ne gereği var? Kardeşlerim, bazen hasretle arayıp durduğumuz şey, etrafa bakınıyorsun ya, belki senin yanı başında. Bana yol gösterecek biri lazım, işaret lazım, Belki o senin içinde. Kalbimize kim bilir ne ilhamlar geliyor, farkına varamıyoruz. Ben buradayım, buradayım dercesine senin önüne engeller çıkıyor, görmek istemiyorsun. Senin uzaklarda aradığın şey çok yakınında olabilir ve selam. Kardeşim, insan az bir iradeye sahiptir değil mi ama bu iradesinde özgürdür Allahu Teala'nın bir zorlaması yoktur sorumlu kuludur ve bu iradesiyle bu hayat yolculuğunun her durağından seçtiği her yoldan sorumludur Bazen yollar ikiye ayrılır bazen bir yukarı bir aşağı bazen sağa sola ve bazen yol, ikiye ayrıldığında bir seçeneği var kulun. Nereden gidecek, sağdan mı soldan mı gidecek? Bir yere sapman lazım. Bazılarımız önce bir yolu seçer, bir müddet orada gider. Sonra yanlış bir yoldaymışım ya ben, hiç dikkat etmemişim şu tabelalara der, tekrar öteki yola sapar. Bazen insan Yanlış yola girdiğinin bile farkında olmaz. Ve hayatı boyunca o yanlış yola gider, geri dönmek istese de artık o kadar yol gitmiştir ki, çok uzaktır. O enerjiyi kendinde bulamaz. Kardeşlerim, sen gemideysen, bugün çok gelişmiş teknolojiler var, radar sistemleri, sonarlar var, telsizler var. Bunlar olmadan sen okyanusa çıkamazsın. Pusulasız, nereye doğru namazını kılacağını bilemezsin. Elinde haritan olmadığı zaman, nereye nasıl varacağını bilemezsin. İşte, yüreğimizin gösterdiği yolu takip etmek de, her zaman doğru olmayabilir. Evlilik seçimlerinde de böyledir. Ben, onu çok sevdim. Ne güzel bir yüzü vardı. Bana böyle davrandı. Yüreğin o yolu güzel gösterse de, akıl süzgecinden geçirmediğin, sadece hislerine ve gözüne güvendiğin için göremedin. O zaman tekrar ediyoruz. Senin yüreğin her zaman doğru yolu göstermeyebilir. O yüzden işte, İslam'a ihtiyaç var. Karşısındaki insanı hisleriyle tanımlayamayan bir kadın ve erkek, bir dakika, İslam'a bu hanımefendinin, bu beyefendinin bakış açısı nasıl? Dinimin reddettiği, tavsiye ettiği veya emrettiklerine karşı nasıl tepki veriyor diye düşündürür seni İslam. Çünkü İslam, Karına da, kocana da, siyasi partine de kimseye kul olmayacaksın. Sen sadece Allah'ın kulusun Celle Celaluhu doktrinini verendir. Kimsenin önünde eğilmemen gerektiğini sana vurgulayandır. Bu yüzden lazım bize İslam. Habersiz yolculuğa çıkanların sonu nasıldır? Nereden habersiz? Önünde uçurum var. Bundan habersiz sen yolculuğa çıktın ve son sürat gidiyorsun. Ehemmiyetli de değilsin, tedbir de almamışsın. Üstüne üstlük son sürat gidiyorsun. Unutmayalım. Evet, kainatta bütün yollar Allah'a çıkar ama Allah'ın gösterdiği yollar ve Kur'an'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği yollar. Ve eğer bu yollardan gidersek, bu yolun bir sonraki durağı ki son duraktır, inşallah cennet olur kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu, bizi bu dünyada imtihandan sonra cennete davet ediyor. Her şeyin bir takdirin gözetimi altında olduğunu gören insanın ruhu engelleri bir bir aşacak gücü kendinde bulur. Ama eğer biz ihtiyacımızın İslam olduğunu reddeder aklımıza getirmemeye çalışır sorumluluklarımızı İslam'ın her alanda bize vermiş olduğu emirleri aman 2020 yılında bununla mı uğraşacağım deyip kulak arkası edersek kendi ateşimizi kendimiz götürmüş oluruz. Neuzu billah. Bizim ihtiyacımız bir kocadan, bir hanımdan, bir anadan, bir evden, bir arabadan, bir ülkeden bir camiadan önce Allah-u Teala'dır. Eğer evliliğini O'nun rızası için yaparsan, bir iş yeri açıyorsun, O'nun izin verdiği ve dikkat etmeni emrettiği şekilde yaparsan, ortaklık kurman gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana tavsiyelerine göre ve Allah'a güvenerek Celle Celaluhu yaparsan, ne güzel. Çocuğuna davranırken yine Allah'ın istediği şekilde ve ondan korkarak ne güzel. Söyler misiniz? Bizim neye ihtiyacımız var Allah'tan başka? Bugün topsumsal eşitsizliğin en önemli maalesef getirilerinden bir tanesi de işçilerin çalıştırdıkları arasında, o insanlar arasındaki kötü diyaloglardır, haksızlıklardır, adaletsizliklerdir. Şimdi soruyorum size, Allahu Teala'nın her çalıştırdığı işçinin hakkını, o mahkemeyi kübrada alacağını bilen bir Müslüman, Allah'ından Celle Celaluhu korkan bir insan mı, bir yerde müdür olmalı, patron olmalı, yoksa korkmayan mı? Lütfen söyleyin, ya. İşte o yüzden İslam gerekiyor. Doğru bir İslam anlayışı, doğru bir itikat üzerinde yetişmiş ve bunu hayatına uygulayabilmiş insanlardan bahsediyoruz. Yoksa hacı abi, hacı anneyle bitmiyor. Bizde bir alışkanlık var. Benim babam da hacı. Hı hı nenem de umreye gitti falan veya babam şu cemaatte bilmem ne kadar hocalık yaptı çok güzel maşallah ama o babanın hayır defterine yazılıyor sen bugün diyebilir misin rüyamda dolmaları yedim ardından da baklava ikram ettiler bana onları da bir iki böyle yuttum götürdüm sabahleyin niye kahvaltı yapıyorsun o zaman Karnının doyması lazımdı. İbrahim abi öyle bir şey olur mu? Bu rüyaydı gerçek değil ki. Annenin, babanın hacı olması, bilmem hangi cemaatten olman, ırkının nereden olması, bunların sana bir faydası yok eğer sende bir fayda yoksa. Gelin, sel yoluna ev yapmayalım. Ne kadar sağlam ve büyük olursa olsun, o heyelanla, o selle yıkılır gider evimiz. Aklı başında olan bir insan ne dünya umurundan kazandığına üzülür ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Diyor ki, sen dünyada şu kadar kazandın, bu kadar arsan var, bu kadar banka hesabın var, mesrur olma. Ben şuyum buyum deme. Ha bir şeyler kaybettin ona da üzülme diyor. Ne çok sevin ne üzül. Buna bir şey daha ekleyelim. Bir insan sana geldi, sana kötü şeyler söyledi. Hakaret değil ama hoşuna gitmeyen şeyler söyledi. Tepki vermeyebilirsin. Bir insan geldi efendim ne kadar iyisiniz ne kadar hoşsunuz falan. Hoşuna gidiyor ya ha ona da çok sevinme. Hayatın değişmeyen, değişmeyen kurallarından bir tanesi nedir kardeşlerim biliyor musunuz? Biliyorsunuz ama lafın gelişti söylüyorum. Her şeyin mutlaka değişeceğidir. Bugün maddi olarak kendiniz iyi bir durumdaysanız hamdolsun, sağlığınız yerindeyse hamdolsun böyle gitmeyecektir. Mutluluk da ömür boyu sürmeyecektir, mutsuzluk da. Bir insan hayatı boyunca tebessüm etmeyecektir ama hayatı boyunca iki gözü iki çeşme olup da ağlamayacaktır da. Bazen öyle, bazen böyle. Bizim ihtiyacımız var kendimize dönmeye. Bizim ihtiyacımız var dinimize. Güven ihtiyacımız var. Güvensiz hissediyoruz. Bunu tevekkülle, Allah'a sığınmayla, hidayet istemekle yapacağız. Çocukluğumuzdan beri, hatta doğduğumuz andan itibaren o güven duygusu arayışı var. Çocuk doğduğu zaman ilk olarak bir sığınak arıyor. Annesinin karnında zaten ihtiyacı karşılanıyor. Bütün istekleri gideriliyor ama doğduğu zaman, bire sıcaklık değişik. Yaşaması için derinden bir nefes alması lazım. Annesinin karnında her şey karşılanıyordu. İşte bu esnada çocuk acı hissetmeye başlıyor. Ve işte o çocuğun o ilk nefesi korkuyla oluyor. Hayatının ilk korkusu oluyor. Çocuk biraz daha büyüyor... Güvende miyim, değil miyim? Ondan sonra annesine yanaşmaya başlıyor. Babasını öğreniyor. Karşılıklı ilişkiler oluyor. Mesela çocuk konuşamadığı için ağlıyor mesela. Bakıyor ki bebek ağladığı zaman annesi geliyor. Altını pisletti, karnı acıktı, susadı, başı ağrıyor, ilgi istiyor. Başlıyor ağlamaya. Bakın daha iki aylık, üç aylık dediğimiz yavru bile henüz bunun aklı ne ki canım dediğimiz yavru bile fıtrattan geliyor, annesine sesleniyor. Ve annesi onun yanındayken yatıyor. Bir kedi bile bak hayvancaz, kedi dahi o odada bir yerde siz varsanız rahatça yatıyor. Yani hepimizin güven eksikliğimiz var. Güven tazelememiz lazım. Güvendiğimiz dağlara kar yağmaması için neye güveneceğimizi de iyi bilelim. Bizim ihtiyacımız olan neyse, güvenimizde, dayanağımızda odur Celle Celaluhu. Bugün ihtiyacımız, en önemli ihtiyacımızı konuşuyoruz ya, hepinizin bildiği gibi o ihtiyaç, doğru bir inanç, itikat ve Allah Celle Celaluhudur. Eşi ve benzeri olmayan, Doğurmamış ve doğrulmamış, Kendisine hiçbir zorluk olmayan, insi ve cinni şeytanların şerrinden kendisine sığındığımız, Öncesi ve sonrası olmayan, Kün fe yeküm, Ol dediğim, her şey olan, Kimseye hesap vermeyen ve vermeyecek olan, Her şeyin sahibi, Mülkün sahibidir Celle Celaluhu. Allahu Teala'dan niyazımız bizleri, siz değerli kardeşlerimi kimler dinliyorsa başka insanların Allahu Teala'yı, İslam'ı bulmalarına vesile kılmalarıdır. Öyle iyi Müslümanlar, samimi Müslümanlar olmaya çalışalım ki insanlar Bizim ne kadar sözünde duran, sözünün eri, ne kadar ağırbaşlı, ne kadar, efendim, nerede oturup kalkmasını bilen, ne kadar kibar, nazik olduğumuzu bilsinler. Onlar bilsinler diye yapmayalım ama biz öyle olmaya çalışalım ki özensinler. Bugün kardeşlerimiz diyor ki, şöyle bir kişiye baktım, böyle bir kılık kıyafeti var, E o yüzden onun gördüğüm kötülükleri yüzünden ben o lekti istemiyorum. Veya namazla ilgili. Neden namazını kılmıyorsun dostum? Ya, kılmam lazım ama. Bizim mahallede birisi var namazını kılıyordu. Çok kötü bir insandı. Ben de soğudum. Hayır, bu bahane. Senin canın ekşili yemek istiyor. Bu ayrı bir şey. Ama burada haklılık payı var. Biz iyi örnek olalım. Böyle dediği zaman kardeşlerim diyorum ki sen iyi ol o zaman. Sen örtünen ama iffetiyle bunu bütünleştirmiş bir hanımefendi ol. Şu çarşaflı bu örtülü şöyle kötüydü böyle hareketler yaptı. Boş ver sen iyisini yapmaya çalış. Bu her şey de böyledir. Biz hal lisanıyla tebliğ edersek başarırız inşallah. Ne demek hal lisanı? Siz bana anlatsanız elli defa. İbrahim kardeşim bunu böyle yap, şunu şöyle yap. Ben ne zaman bana anlattığını sende görürüm vücut bulmuş halini, o zaman ona tamam inanırım, kanaat ederim. Ama sen İbrahim buyur yalan söyleme dersen, ama sen yalancının tekiysen bana sirayet etmiyor. Sigara içme diyen bir babanın, oğlunun karşısında, kızının karşısında püfür püfür sigara içmesi gibidir. Oğlunun ve kızının, ''Sen neden sözünde durmuyorsun? Neye sözünün eri değilsin? diyen bir babanın, geçen hafta oğluna verdiği, ''Oğlum, yarın seni parka götüreceğim.'' sözünü unutmasıdır. Ve bu unuttuğu söz, çocuğun aklından çıkmaz ve dikkate bile almaz. Babam sözünde durmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor ama da kendisi bunu uygulamıyor. Der geçer. Allahu Teala'dan niyazımız. Örnek Müslümanlardan eylesin. Güzel dininde ayağımızı kaydırmasın, sabit eylesin. Kardeşliğimizi pekiştirsin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Kardeşlerim, hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Sürçülüğü isan ettik. Affola. Hepimizin yegane ihtiyacımız olan sizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Velhamdülillah ve salatu salamu ala Rasulillah.